Değerli Burç Efendim dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün çok değerli bir ağabeyimizle beraberiz, çok değerli bir hocamızla beraberiz. Bekir Büyükbaş kendileri 23 yıl gibi bir zaman diliminde Fatih Camii'nde müezzin olarak görev yaptılar. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. İyisiniz hocam inşallah. Hamdolsun Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim hocam Allah razı olsun. Amin cümlemize. Hocam her zaman olduğu gibi yine programımıza sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlayalım mı ne dersiniz? Hay hay. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim er rahim rahman kuran in علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغر وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان العصف والريح فان بين وخلق الإنسان من صلصال كالفخان وخلق الجانب Yeah, I love Ayem qamajhu rabbika zur jalal Bekir Büyükbaş hocamız Rahman suresinin ilk 28 ayetini okudular. Okunan ayeti kerimelerin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı açıkça anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Gövdesiz olarak yerde biten bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Göğe gelince onu yükseltti ve mizanı umum kainatta adalet ve dengeyi koydu. Ta ki tartıda haddi aşmayın. Ve tartmayı adaletle doğru yapın. Hem tartıda eksiklik etmeyin. Yere gelince onu mahlukat için altçalttı, yaşamaya elverişli bir şekilde döşedi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerinden, ...hangisini yalanlarsınız? O insanı pişmiş çamur gibi... ...kuru bir balçıktan yarattı. Cinlerin babasını ise... ...ateşin dumansız alevinden yarattı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden... ...hangisini yalanlarsınız? O, yaz ve kış için farklı farklı olan... ...iki doğunun Rabbi... ...ve iki batının Rabbidir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir ama aralarında bir engel vardır. Birbirine tecavüz etmezler, karışmazlar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O ikisinden inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler O'nundur. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O'nun, o yerin üzerindeki herkes ve her şey fanidir. Ancak celal, azamet ve kahır ve ikram sahibi Rabbinin vecihi, zatı ve O'nun rızası için olan şeyler baki kalır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealini verdiğim ayeti kerimeler Rahman Suresi'nin 1 ila 28. ayetleriydi. Teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun Amin cümlemizden Evet Bekir hocam tekrar hoş geldiniz Teşekkür ederiz hoş bulduk İyisiniz inşallah sıhhat ve Allah, Allah razı olsun duacıyız. Rahman suresinin ilk ayetlerini okudunuz hocam Evet Okuduğumuz makamlar hakkında biraz bilgi verebilir miyiz hocam? Okuduğumuz makam Uşak Makamı evet. ee, Daha sonra Hüseyin'i İşte onun yakın ...komşu makamlarla ilgili... Evet. geçkilerle. ...bu okuyuşa İstanbul e, tavrı diyorlar... ...değil mi Bekir? Ee, evet İstanbul tavrı... E, ...her ne kadar deniyor ise de... ...tam İstanbul tavrı... ...denemez çünkü İstanbul tavrı... Evet. ...maalesef kaybolmaya... ...yüz tutmuş... Ee, ...daha doğrusu... E, ...kuşaktan kuşağa... E, ...aktarılmasına rağmen... ...kuşaklar arasında... ...bir kopukluk evet. zuhur ederek... Maalesef İstanbul tavrı. O da mı kaybolmaya, kaybolmaya başlamış? Kaybolmaya başlamış. Bu Arap tavrının biraz parıldadığı anlamına da mı geliyor yani? Böyle e. bir taklitçilik mi var demek istiyorsunuz? Aynen şey. öyle. Bize ait olmayan <gülüyor> evet. bir taklitçilik var maalesef. Evet. Evet. E i̇şin e hep kolay tarafına kaçıyoruz. kaçıyoruz. Maalesef e, o da çok hoş olmuyor. Bize uymuyor. Evet. Bize ait olmayan bir şey. Evet. Bize ait olan aslında o tavır. Onu, evet. O geleneği devam ettirmek lazım değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Belki de sizler e, o tavrı devam ettiren çok ender, nadide şahsiyetler Estağ, olarak Estağfurullah. Allah estağfurullah. Yani e, devam etmesini arzu edenlerdeniz. Onun evet. için gayret ediyoruz. Hocam şöyle bir şey uygulama yapalım mı? Aş şerif değil de makamları bir ayet üzerinde uygulamalı bir tatbikat yapalım mı hocam ne dersiniz Olabilir. mesela şu makamda o bildiğimiz ana makamlar e, isimleri Hicaz işte Nihavent Hı. bir ayet üzerinde böyle uygulamalar yapalım mı hocam Olur. makam makam gidelim isterseniz Olur. hangi ayet okuyalım siz bilirsiniz hocam <gülüyor> serbest eyvallah önce rast makamıyla başlayalım hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان Zalik al Kitap la rıb fihi, ede Rast makam oldu değil mi evet, hocam? Evet rast makam, makam oldu. Şimdi hangi makam oldu? Şimdi yapayım? nihayet yapalım. Olur hocam. Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel lezine yu'minune bimâ فبالآخرة هم يوقنون فالذين يؤمنون بما Ve bil akhiratihim rabbihim أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُثْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Oldu nihavent. Evet. evet. Bir de hicaz yapalım. أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin Ya canağdı ve İya canaştayın Oğuz, bileyimle oallin. Salık Allahü Alim. Evet, Hicaz oldu, Hicaz, evet. Sabah yapalım. Olur hocam. Oğuz, بسم الله الرحمن الرحيم الفلان ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل جيل من قبله دل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Hakîm Salatallahü'l-Azîm Evet sabah makam oldu değil mi hocam? Evet Şimdi ne kaldı? Şimdi ne kaldı? Sekah Sekah kaldı Sege. evet Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r صادقين والقانتين والمنفيين والمستوفرين بالأسبار، فهدا الله أنه لا إله إلا。 huwa wal malaa'ikatu ya'urun Evet bu da segah oldu değil evet. mi? Hocam bu segah makamı Ramazan'da iftar saatlerine götürüyor insan değil mi? Tabi. E, da daha yani. ziyade e, akşam namazını akşam ezanını evet. hatırlatıyor. Evet. Dediğiniz gibi Ramazan'ı hatırlatıyor, iftarı hatırlatıyor. Maneviyatın zirve yaptığı o saatlerde değil e, mi? Birazcık da hüzünlü makam. Değil mi? Havanın tabi kararması gecenin gelişiyle matem. Evet. Mateme bürünmesi. Evet. Onu, onu, onu... çağrıştırıyor değil evet, mi Evet onu çağrıştırıyor. Evet. Hangisi kaldı hocam? Hicaz. Ana makamlardan beş tanesini evet. yaptık. Rast, Hicaz, e, Segah, Sabah, bir tane Kaldı, uşşak kaldı. Uşak kaldı. Uşak kaldı. Uşak'ta zaten okuduk ayet-i kerimeyi. Acem aşiran yapalım mı? Tercih edilmiyor ama. Evet yani <gülüyor> yani daha ziyade bunlar alışılmış evet. şeyler. Mesela şey yapalım hocam. Acem aşiran makamını şöyle yapalım. Teravih namazı kıldırıyormuş gibi mesela. Olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Rabbana آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين saden evet her evet. makamın kendine has bir güzelliği var değil mi hocam Mutlaka makamların hepsinin ayrı dediğiniz gibi güzelliği var evet ve insan ruhuna etki edişi var değil mi? insanı tedavi edişi var değil mi Osmanlı'da Selçuklu'da da evet. bizim gelişimimizde müziğiyle evet hastalarımızın tedavi oluşu evet Şifahanelerde Ma görüyoruz o. Aynen öyle. Şu an maketlerini görüyoruz Ama bugün azından. gerçekten şunu söylemek istiyorum. Evet. Müzik adına yapılan belki çok şey var. Ama gerçek bizim klasik musikimiz Yazık maalesef ki. görünmüyor. Değil mi? Gölgede. de evet çok geride kalıyor. Bilemiyorum bunu tam anlamıyla. Bu bir işte kültür yani. Bizim kültürümüz, mirasımız. Bizim mirasımız. Evet. Atalarımızdan, dedelerimizden kalmış. Ne güzel de bir miras bırakmışlar. Sahip çıkma noktasında çok müthiş bir eksikliğimiz, zaafımız var ne yazık ki. Yeni nesilde bakıyorsunuz taklitçi bir yaklaşımla Batı müziğini tercih ediyor. Tamam Batı müziğinin de güzellikleri var muhakkak ama yani gürültü aslında müzikde olmayan, müzik de diyemeyeceğimiz gürültü dinliyor gençlik hocam. Niye dinliyorsun diye sorduğunuz zaman o gence herkes dinliyor cevabını veriyor. Tamam o, özentiye dayalı. Özenti, taklit. Dayalı bir müzik tabii. Oysa asıl ruha hitap eden musiki dediğimiz o güzeller güzeli. Müzik bize ait değil mi hocam? Kesinlikle. Müzik Doğu bize müziği. ait. Müzik bizi zaten Allah'a ulaştıran bir araçtır, vasıtadır. Değil mi? Öyle bir boyut. Evet. Sadece ruhu dinlendirmekle kalmıyor. Aynen öyle. Rabbe de ulaştırıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Hı. Kesinlikle. Peki hocam bu her vakitte ayrı bir makamın icra ediliyor olmasının da hikmetleri var muhakkak değil mi? E, tabii bu vakitlerle ilgili vakitlerin e, evet. zamanın e, gerekleriyle ilgili olan e, makamlar var. O açıdan insanın ruhuna etkilişi o vakitte çok önemli. Evet. Bu tabii kültürden bugüne kadar e, nakledilen gelen bir şey ama bugün maalesef diyeceğim e, bu makamata beş tane makamata uyularak okulan ezan adedi de çok az diye biliyorum. Daha doğrusu uygulaycısı çok az. Çok kaldır. az, değil mi? Evet. evet. Yine de en iyi İstanbul'dur herhalde bu İ, konuda. İnanın, inanın yine de İstanbul çok iyi ama İstanbul'da çok iyi imkanlar var. Çok iyi fırsatlar var. Bu işe gönül veren kardeşlerimiz, arkadaşlarımız lütfen o Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o güzel ses nimetini iyi değerlendirsinler. Evet. Eğitsinler. Değerlendirmelerini tabii istiyorum. Siz, şey diyorum. Siz bu, bu manada e, hocalığınız da var değil mi hocam? Evet e, zaman zaman hizmetçi Diyanistir Başkanlığı'nın açmış olduğu hizmetçi eğitim kurslarına katılıyoruz. Arkadaşlarımıza faydalı olmak için çalışıyoruz. E, elinizden geleni yapıyorsunuz değil evet. mi hocam? Hocam bir ezan demişken bir ezan okuyalım mı? Okuyalım. Hangi makamda olsun? Sizin YouTube'da bir ezanınız var, ezan kaydınız var bilmiyorum kim paylaştı da bir salonda okumuşsunuz. Rast bir ezan. Rast bir ezan Aman Allah'ım. Muhteşem bir ezan, ezan okuyor. Çok çok harika yani. Estağfurullah. Allah razı olsun diyorum o ezan i̇nanın, için. İnanın, inanın bakın bu güzelliklerin hiçbir tanesi insanda olan, insanlarda olan, insanımızda olan güzelliklerin hiçbir hiçbir tanesi kendisine ait değildir. Rabbimiz tarafından bir lütuf değil mi hocam? Aynen öyle. O lütfu bu, paylaşmak lazım. Bu nimetlerin kadrını, kıymetini bilerek Evet. ...bunu iyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle. Bekir hocalarımız her zaman gelmiyor Estağfurullah. yani. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Yani her, hepimiz birbirimizin değerini, kıymetini çok iyi... ...takdir etmemiz, anlamamız gerekir. Kesinlikle hocam. Rast ezan diyelim evet. mi? Hay hay. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu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 Allah hocam Allah razı olsun. Amin, ee, rast ezan daha çok ikindi ezan evet. olarak biliyor değil mi hocam? Evet. Onun daire bir güzelliği var. Akşama merhaba diyorsunuz adeta değil mi hocam? Evet. Akşama oraya, Akşam oraya kapaçıyor değil mi? Kapaçıyor, kapa evet. aralıyor ya da diyelim evet. öyle bir güzelliği var. Hocam bir ara verelim. Aranın sonrasında siz televizyonlarda kandil gecelerinde özellikle zannediyorum Veladet Bahri'ni okuyorsunuz değil mi hocam? Daha çok. Ee, Yoksa yani, hepsini mi okursunuz? <gülüyor> yani okuyucu olan evet kişilerin bütün bahirleri okuması okuma gerekiyor Değil. Gerek. Bize onu e, lütfediyorlar. Evet. O, okur musunuz diyorlar. Biz de tamam diyoruz. Fark etmiyor. Aradan sonra onu okuyalım mı hocam inşallah? Hay hay. Evet değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Hadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Bekir Büyükbaş hocamız kendileri 23 yıl gibi bir zaman diliminde Fatih Camii'nde müezzin olarak görev yaptılar. Evet hocam aradan önce de müjdelediğimiz gibi dinleyicilerimize bir mevlitten bir bölüm okuyalım istedik. Hay hay, ee, siz de bizi kırmazsanız eğer veladet bahrini özellikle istirham hay. etsek hocam. İnşallah. Lütfen hay. buyurun hocam. A bin hah muhammed ansi çünkü abdullah'dan oldu تنشتي افتن ايام لا محمد كان المسيح Şaa kalâmetler ben ürdi gelmeden Ol Rabi'u'l-Evvela'yuni cesî An-i kinci'i Ol gece kim doğdu ol beşer? Anesi Anesi'yi anda neler gördü neler Dedi gördün ol Habibin Anesi'yi Bir nâce pür kim güneş pervanesi Bir korup çıktı evimden nâgahân Göklerde Cihan Gökler açıldı ve feth oldu Zulem Üç melek gördüm elinde Üç alem Biri meşrek Biri mağrip de anı. Bir damın dam, ikildi kabediyin. İndir lan gökte melekler. oh oh oh gelen vilmi led sultana bu gelen tevhid irfan kanıdır bu gelen aşkına döreyler felek yüzüne müştan O Metellin limimindir Mustafa. hem müşenfi uyuümüzde bindi Mustafa basfena bu resspe ter ettiler. Olumu banaek nuru terüm ettiler Amin ider çuvak douğu tamam. Kim vücuda, gel ol hayrul enam Susadım gayet hararetten kati Sundular bir cam, Dolusu şerbeti Şerbeti sunlukta bana huriler Bunu sana verdi Allah de. Ardandan son lezzeti dahi şekerde yok idi Allahumme salli ala seyidina ve nebiyina Muhammed Ey ihtimani oldu bismimin nuran kendimizdim kendimin nuru tenkin fa Allahumma salli ala Muhammed dun dun santan sultanuddin ورقلك unto السماوات السمينين صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة الدعيمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Esselamu aleyküm eselamun aleyküm ey Allah razı olsun hocam. Bu mevlit geleneği de bizim olmazsa olmazlarımızdan değil mi hocam? Gerçek, gerçek, önemli de. bir hazine. Evet. Çok önemli. mevhum Süleyman Çelebi'nin yazdığı, kaleme aldığı. Bu mevlid de. vesiletün necat, kurtuluş Mesela vesilesi demektir. Evet. evet. Ve tamamıyla Kur'an ayet ve hadis mealidir. Değil mi? Yani evet. öyle hiç... Bunu idrak etmek hoş lazım. anlamak yok. yok. Son zamanlarda epey mevlid aleyhinde propagandaların olmasına rağmen Allah'ın izniyle bu kültür... Devam edecek. İlelebet devam edecek. Çünkü peygamber aşkı, Var. Allah sevgisi. Evet. Allah adını zikredelim evvela diyor evet. değil mi? Daha ne desin yani? Evet. İlk cümlesi bu. Evet. Ne kadar güzel. Bu veladet bahirinde Efendimizin doğumu değil mi? O yaşanan mucizevi hadiseler anlatılıyor değil mi? Evet. Az bir bahseder misiniz hocam? Efendimizin dünyaya teşrifiyle alakalı evet. doğumuyla ilgili tamamen doğumuyla ilgili. Bölüm. Yaşanılan o enteresan hadiseler. Evet, evet. Şeyler, evet. olaylar. Çok güzel bir şekilde kaleme alınmış ve bu gelenek yıllardan evet. beri. Tabii bu kaleme alış öyle sıradan bir kaleme alış değil. Nedir hocam onun hikayesi? Bu, bu manada zuhur eden bir hadise. Yani. Yazdırılmış e, mı diyelim? Tabii. Değil mi? Süleyman Çelebi Hazretleri'ne yazdırılmış. Bu Mevlid-i Şerif yazdırılmış. Kendiliğinden olan bir şey değil. Olağanüstü bir şey bu. Aynen öyle yani. Olağanüstü bir şey. Evet. Peki hocam Türkiye'de bu az da olsa biliniyor yani seviliyor da insanlar anlamasa da çok huşu içerisinde dinliyorlar. İslam dünyasında biliniyor mu Mevlid-i Şerif, vesilet Necat? Yani bizim Mevlidimiz tabi biliniyor ama onların da kendilerine has. Var değil mi? Mevlidleri Bilmiyorum. var tabi onlarınki daha farklı. Ama bizimkinin güzelliği de bir başka yer. Bizimki başka. Süleyman Çelebi, Bursa'da medfun. Çok bulunuyor. mükemmel, çok fevkalade bir şey. Gerçekten söylüyorum. Yani okuyan onu idrak ederek okusa, düşünerek okusa, manasını anlayarak okusa daha bir başka olur. Tabi dinleyen de ona göre dinlese var ya. Herhalde uçar gider. Uçar. Gerçekten uçar. <gülüyor> yani o müziğin boyutu zaten Kandil gecelerinde hakikaten insan alıp götürüyor bir yerlere. Dinlemekten. Çünkü bu işi icra edenler de hocam sizin gibi çok değerli ustalarımız icra ediyorlar. Sağ Hakikaten alıp götürüyor insanı bir yerlere. Bir de Anlayarak dinleyebilsek var ya ah bir de anlasak onu oradaki derinliği değil mi? Bir insan yaptığı şeyi önce kendisi sevmeli. Değil mi? Sevmeli, bilmeli, bilmeli. yaşamalı, duymalı, hissetmeli, hissettirmeli. Evet. Bir insan yani okuyucu olsun, konuşmacı olsun, kim olursa olsun yani bildiği, doğru bildiği şeyi yaşamadığı sürece yaşatma şansı olmaz. Olmaz, evet. Yaşam. Aşk önemli. Evet. Her şeyde aşk var. Aşksız hiç meşhur, hiçbir şey olmaz. Aşk olacak, meşk olacak. Evet. Hayatın gerçeği bu. Gerisi? Kıyılık alp. Boş ya da lafı güzel. Eskilerin deyimiyle. Muhabbet lazım. Evet. Her işte öyle. Hele hele ilahi name olan Kur'an nameleri ve onun doğrultusunda kaleme alınmış olan Mevlid-i Şerifler, ilahiler, Kasideler. Çok değerli hazinelerimiz bizim. Yani keşke hani imkan olsa da bütün genç nesillere bunlar sevdirilse bu meşk ortamları yaygınlaştırılsa değil mi hocam? O Şimdi, çocuklara daha küçükten sevdirsek bunları ne güzel tabii, olur. Tabii. Şimdi bakın elhamdülillah çok güzel sesler var. Güzel arkadaşlar var, güzel okyan arkadaşlar var. Maalesef meşk etmekte sıkıntı, evet. sıkıntımız var. Bu işlerin sonu yok. Bu işler öyle bir okyanus ki. Daldıkça dalarsın, Dibi yok bittikçe yer. gidersin. Dipsiz ben koyayım. işte tamam oldu bitti böyle bir şey olamaz. Hiçbir meslekte böyle bir şey olamaz. Evet. O açıdan hep gayret edeceğiz. Çalışacağız, kendimizi geliştireceğiz, yenileyeceğiz, yaşayacağız, yaşatacağız. İnşallah. Evet hocam çok konuşacak şey var. Evet. Ee, çok kısa bir aşişerifle bitirelim mi programımız inşallah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسن İlla lüzzin ve taasal bil hükt ve bil ve taasal bil sabr. Evet hocam asr suresini okudunuz ve programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Kur'an vadisini teşrif ettiğiniz için. Estağfurullah Allah razı olsun o şeref hocam. bize ait biz teşekkür estağfurullah, ediyoruz. Estağfurullah, Çok hocam. sağ olun. Size sağ olun hocam Allah razı olsun. Amin. Rabbim aratmasın sizin gibi güzel hepimiz, sesleri. Inşallah. Hepimiz beraber olunca güzel oldu Hep her şey. kulaklarımızın ve gönüllerimizin pasları silinsin o güzel seslerle hocam Eyvallah, inşallah. Allah razı olsun.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 her pazar Türkiye Saati ile 19'da Radyonuz Burç Efendi.